Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum misinde Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş Takus diyor. Ya. Kolay kolay. Bezaltı maddeler. Elektrikçiler terk etmedi. Perşembe pazarı merkezi. Müzik <gülüyor> Günaydın sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün biz Hrantik Vakfı yayınlarından yayınlanmış olan 2012 Beğennamesi adlı İstanbul Ermeni Vakıfları'nın el er konan mülkleri üzerine bir yayından bahsedeceğiz. Kasım sonu yayınlanmış olan, 2012'de yayınlanmış olan bir yayın bu. Ve bu konuyu konuşmak üzere Hrantik Dink Vakfı'nın proje koordinatörü Nora Mildanoğlu yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi isterseniz bu yayın nasıl gündeme geldi, nasıl başladı, hangi çabalarla başladı, nasıl destek aldı ve hangi süreçte ortaya çıktı? İsterseniz bir onlara değinelim. Ermeni Vakıfları'nın azınlık, Ermeni Azınlık Vakıfları'nın mülkiyet sorunları tartışılırken bir bilgi eksikliği vardı her şeyden önce. Herkes Hrant Dink'in zamanında çıkarmış olduğu sayılar ve belgeleri dayanan... Bir liste dayandırıyordu söylediklerini ama bu liste el konan taşınmazların listesi çok da kapsamlı bir e, liste değildi. Aslında bu çalışmanın ortaya çıkışı bu listeyi tamamlamaktı. E, Ermeni vakıflarına ait olan e, ve el konulmuş olan e, taşınmazların kapsamlı bir envantelini çıkarmak üzere e, bu çalışmayı yürütmeye karar verdi Hranting Vakfı. Mart 2011 tarihinde bu çalışmaya başladık ve e, Aralık 2012 tarihinde de son buldu bu çalışmamız. Evet, ben de şeyi sormak istiyorum tabi e, <gülüyor> aktüel bir durum var bu vakıflar yasasındaki değişiklik e, sonrası tabi e, işte bazı mülklerin iadesi gündeme geldi el konulmuş olan vakıf mülkleri. Bir de tabi biraz tarihi bir bilgi vermek gerekirse Lozan anlaşmasında işte bu 37. ile 44. maddeler arasında azınlık diye tabir edilen sivil topluluklara e, aslında bir tür kamusal e, haklar tanınıyor vatandaşlık hakları tanıyor. Bunlardan bir tanesi eğitim konusunda eğitim kurumlarını yönetme hakkı diğer de dini kurumlarını yönetme hakkı. E, fakat e, bu e, hak aslında bir kamu e, tüzel kişiliği sıfatıyla değil özel kuruluşlar e, olarak yani vakıflar aracılığıyla yönetiliyor. Sivil toplum kuruluşları olarak e, yönetiliyor. Oysa ki Türkiye'deki devlet örgütlenmesinde eğitim kurumları <gülüyor> genellikle Dini kurumlar kamu alanı olarak sayılıyor yani kamusal alan olarak kabul edildiği için aslında baştan yani Lozan Antlaşması'nın aslında ilk başlangıcından beri özel alana doğru itilmiş, özel mülk statüsüne itilmiş bunlar şeyler, kurumlar. Sizin şeyinizde çok güzel bir cümle var basın bülteninizde bu konuyu biz bir mal, mal mülk iadesi olarak değil kültür mirasına sürdürülebilirliği açısından ele alıyoruz diyorsunuz. Bu açıdan da bu kamusal niteliği e, sorgulayan bir şey. Yoksa sadece mülk ve değer olarak baksak değil mi? O zaman bunlar satılır işte değerleri şeye aktarılır. Oysaki toplulukların, sivil toplulukların kültürel açıdan e, sürdürülebilik meselesini, kültürel miras açısından konuya yaklaşmaları da önemli. E, tabii özellikle azınlık vakıflarının Osmanlı döneminden itibaren tarihine bakacak olursak hani azınlık toplumları için önemini daha iyi anlarız. ...bu e, cemaat vakıflarının varlıkları Osmanlı dönemine kadar e, dayanıyor ve Osmanlı'da padişah fermanı ile kurulan e, kurumlar bunlar. Aslında Müslüman vakıflardan da ayrılıyorlar çünkü e, Osmanlı döneminde azınlık e, vakıfları gayrimüslim vakıflar... ...işte e, e, Müslüman olmadıkları için aslında şeri mahkemelerde e, kayıt olamıyorlardı ve bu yüzden padişah fermanı ile kuruluyorlardı. Ve padişahın verdiği fermanla kilise ya da okul e, edinebiliyorlardı ve bu yolla toplumlarına sosyal, kültürel ve dini ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlardı. Ve bu Cumhuriyet dönemine geldiği zaman da devam etti. İşte 1913 yılında Osmanlı son döneminde çıkan bir kanunla bu azınlık vakıfları tüzel kişilik kazandı ve 1935 yılında çıkan vakıflar kanunuyla da tekrar Cumhuriyet döneminde bu azınlık vakıflarının e, konumları tekrar teyit edilmiş oldu. Aslında işte bu tarihi süreçten kaynaklanan gelişmelerden dolayı ve ayrıca da devletin ayrımcı politikalarından dolayı bu azınlık vakıfları mülkiye sorunu yaşadı. İşte bu konu tartışılırken sıkça 1936 beyanamesi gündeme geliyor. Bu 1936 beyanamesisidir. Demin de bahsettiğim gibi 1935 yılında bir vakıflar kanunu çıkmıştı ve bu kanunda devlet tüm vakıfların ...sahip oldukları mülklerin listelerini beyan etmelerini istemişti. Bunu hem Müslüman vakıfları hem de gayrimüslim vakıflar gerçekleştirmişti. 1936'dan sonra da azınlık vakıfları mülk edinmeye devam ettiler. İster bağış yoluyla olsun ister satın alma yoluyla mülk edindiler. Ve bu mülklerden gelen gelirlerde de kiliselerin, okulların, hastanelerin ve mezarlıkların maddi ihtiyaçlarını karşıladılar... Ee, ve hani mülk edinirken ilk başta hiçbir sorunla karşılaşmadılar. Tapu'da kendi isimlerine de tescil edebildiler bu mülkleri. Ancak 1970'li yıllara geldiğimiz zaman azınlık vakıflarına karşı ayrımcı politikaların arttığını gördük. Ee, özellikle 1974 yılında Yargıtay'ın e, Balıklı Rum Hastanesi için verdiği karar bir dönüm noktası oldu. Balıklı Rum Hastanesi'nin bir mülküyle ilgili 1936 yılından sonra edindiği bir mülkle ilgili bir mahkeme açılmıştı vakfa karşı. Ve bu e, mülkün aslında yasal olmadığı iddia edilmişti. Çünkü 1936 beyan namesinde yer, e, yer almadığı iddia edilmişti. Daha da acıklı yana aslında bu Yargıtay kararının e, bu Rum Vakfı'nı yabancı vakıf statüsüne koymuştu karar. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kurulan bir vakıf yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet veren bir vakıftan bahsediyoruz. Bu vakfı yabancı vakıf olarak değerlendir yargıtay kararı. Yoksa bütün vakıfların ve kişilerin mal edinip satma hakları var değil mi? Tabii ki. Öyle olması ki. gerekir. Yani hani bir ayrıcalık da gerekmiyor. Normal vatandaşlık hakları içinde ve bir... Ee, özel olarak da hakla, e, hukuk alanında bu satış veya alış e, mümkün. Peki şimdi bu vakıflar yasasındaki bu değişiklik sadece 36 beyannamesini kapsıyor değil mi? Orada tescil edilmiş olan yapıları. Ee, şöyle bir e, tarafı vardı son 2011 yılında Ağustos 2011'de çıkan e, kanun hükmünde kayarnamenin bir vakıf el konulan mülküyle ilgili iade başvurusunda bulunduğu zaman 1936 beyannamesinde kayıtlı olması tabii ki bu süreci daha kolaylaştıracaktı. Ama biz çalışmamızda gördük ki bir mülkün 1936 beyannamesinde kayıtlı olması onu el koyma sürecine ilaki korumamış. Hani tam bir dokunulmazlık sağlamamış 1936 beyannamesi tüm mülkler için. Hatta şöyle bir oranla karşılaştık. 1936 beyannamesinde kayıtlı olan Ermeni vakıf taşınmazlarının neredeyse yarısına değişik gerekçelerle el konulmuş. Kayıtlı olanlara da el konulmuş. Evet. Şimdi rakamlara da isterseniz birazcık geçsek. Yani ne kadar mülk varmış? Ne kadarı el konmuş? Ve aslında hangi oranlarda kim el koymuş? Bu da anlamlı belki. Ve bugün de ne kadarı? ...iade edilebiliyor. E, İstanbul'da günümüzde 53 tane Ermeni Vakfı faaliyet gösteriyor. Katolik, protestan ve apostolik olmak üzere 53 tane Ermeni Vakfı İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Ve bu 53 Ermeni vakfın bünyesinde 48 tane kilise, 18 tane Ermeni okulu... ...20 tane mezarlık ve 2 tane Ermeni hastanesi bulunuyor. E, ve de hani bahsi geçen aslında mülklerde bu... ...kurumların, dini ve kültürel sosyal kurumların ihtiyaçlarını karşılayan e, mülklerden bahsediyoruz. Bunu bir kez daha vurgulamak gerekir. E, belki sayılara geçmeden önce e, şunu anlatmam gerekiyor. Biz bu sayılara nasıl ulaştık? Hangi yöntemlerle bu verilere ulaştık? E, 20 aylık e, araştırmamız boyunca biz Ermeni vakıflarıyla iletişime geçtik. Projemiz hakkında kendilerini bilgilendirdik ve bilgi e, alışverişinde bulunma talebinde bulunduk. E, 30 tane Ermeni vakıfları... E, Vakfının arşivine girdik ve onların arşivlerini dijital ortama geçirerek orada karşılaştığımız Osmanlıca, Türkçe ve Ermenice belgeleri tasnif ettik ve oradaki tüm adres bilgilerini çıkardı. Ayrıca Avukat Diran Bakar'ın arşivinden de yararlandık. Diran Bakar meslek hayatı boyunca çoğu Ermeni Vakfı mülkiyet sorunu davalarını yürüttüğü için onun arşivinde ço vakfın mülkleriyle ilgili bilgiler vardı. O da başvurduğumuz önemli bir kaynak oldu. Ayrıca Hrant Dink'in de kendi bu konuyla ilgili oluşturduğu arşivinden de yerlandı. Tüm bu bilgiler kapsamında oluşturduğumuz adresle adres bilgilerini haritalandırdık. Niye böyle bir haritalandırma çalışmasına gittik? İki sebebi var. Birincisi İstanbul'da sıkça değişen sokak isimleri ve kapı numaraları. Örneğin Bahsi geçen el konan taşınmazların çoğunun adres bilgileri değişmiş durumda ve aslında vakıf yöneticilerinin bazıları da güncel adres bilgilerini bilmiyordu. 2002'de olsun 2008'de olsun ve daha sonra 2011'de çıkan yasalar ve kanun hükmünde kararnameler kapsamında mülklerinin iadesi için başvuru yaptıkları zaman aslında yanlış adres bilgileriyle eski adres bilgileriyle mülklerini tayyip için çoğu zaman başvuruları reddedildi. Hani böyle bir adres mevcut değil ya da böyle bir adresde mülkünüz yok gerekçesiyle. Ee, i̇şin zaten e, bir ayrı boyutu aslında devlet kurumları doğru adresleri biliyor. Hangi taşınmazlara el konulduğunu biliyor. Hani bu ispat yükümlülüğünü vakıflara verilmesi zaten e, ayrı bir konu. Onun üzerine de konuşulması gerekir. Ama biz yaptığımız haritalandırma çalışmasıyla ki bunun da detaylı bir şekilde kısaca belirtmem gerekirse eski e, haritaları, tarihi haritaları özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı hazırlanan haritaları... Güncel kadastro haritalarıyla e, çakıştırdık ve parselledik ve bu şekilde her bir taşınmazın hem açık adresini hem de Adapaf'ta parsel bilgilerini bulduk. Ve e, bu şekilde e, Ermeni vakıflarının mülklerini talep etmelerindeki süreci e, katkıda bulunmayı amaçladık. E, haritalandırma çalışmamızın ikinci e, sebebi de ki kitapta da bolca aslında e, haritalara yer verdik. El konmanın boyutu daha net bir şekilde anlaşılıyor. Siz haritaya baktığınız zaman sonuçta çoğu mülk padişah fermanıyla verilen e, arazilerden mesela bahsediyoruz. Ve e, padişah şöyle bir şey deme şansı yoktu. Ben şu kadar metrekareyi veriyorum ama köşesindeki e, iki metrekarelik kısmı vermiyorum. E, ondan sonra ileride de iki metrekare veriyorum aradaki boşlukları vermiyorum deme şansı yoktu. Yani padişah verdiği zaman bir arazi tamamen veriyordu. Ama biz haritalandırma çalışmasını yaptığımız zaman görüyoruz ki... ...bir adı içerisinde küçük küçük parseller boş. Ve o vakfın mülkiyetinde değil. O zaman insan sorguluyor ki bu aradaki parselleri taşınmazlara ne oldu? Bunlar da görsel olarak aslında ayrımcı politikalar sonucu el konmayı gösteren şeyler. Sistemde bir aslında... <gülüyor> ...uğraş olduğu kesin... ...yani informal bir şekilde de olsa... ...açık açık yasalarla işte şeyle olmasa bile... ...aslında merkezi bir teşkilatın... ...azınlık mülkleriyle uğraştığını... ...tahmin edebiliyoruz yani... ...sürekli bir takım şeyler çıkararak... ...fakat bunun tabii... ...şeyini... ...bugün kayıtlarını bulmak... ...bazı yerlerde çok zor çünkü şehir... ...değişen bir... ...şeye sahip, biçime sahip ve yollar... ...genişletiliyor mesela... ...sokaklar genişliyor falan... Hatta kamu alanları şey yapılıyor falan. Genellikle de imar verilmeyen alanlar da azınlık mülklerine ait olan yerler. Yani azınlık vakıflarına ait olan mülklere imar verilmez Türkiye'de şehir planlarında. Bunu da şehir plancıları iyi bilir. Hep söylerler. Zaten mesela bir kırsal kesimde de olabilir. Yani İstanbul'un bir kırlık bölümünde de hep böyle yeşil alan olarak kalmış yere bakarsanız... ha orası <gülüyor> azınlıklara ait bir yerdir. Hatta orada mesela tek katlı yapılar varsa... Ha, bu yanında 13 katlı binalar var ya da 7 katlı binalar var. Şu şişide gördüğünüz gibi ama orada birdenbire tek katlı olur binalar. Orada vatandaşlar arasında nasıl ayrımcılık yaptığını gösterir imar hakları açısından devletin. İstilmak meselesi de zaten bizim çalışmamıza değindiğimiz bir konu ve aslında biz istilmak edilen mülkleri de el konan taşınmaz olarak değerlendirdik. Çünkü ee, çoğu zaman gördük ki istimlak kararı çıksa bile e, istimlak bedelleri e, vakıflara ya ödenmemiş ya da değerinin çok altında değerler e, vakıflara ödenmiş. E, Tabi e, haritalandırma çalışmasında istimlak sonucu yok olan parsellerle, paftalarla karşılaştık. Bunları daha sembolik şekilde istimlak edilen yerleri gösterdik. En önemli aslında istimlak örneği de e, Kalfayan Yetimhanesi'nin e, yaşadığı e, olay. Nerede? Halıcıoğlu Sütlüce'de e, Talfayan yetimhanesi bulunuyordu. Günümüzde orada değil. E, bu yetimhane 1860'larda e, ailesiz e, bakıma ihtiyaç duyan Ermeni e, çocuklarının özellikle kız çocuklarının e, korunması için e, kurulan bir yetimhaneydi. 1969 yılında işte Boğaziçi Köprüsü ve çevre yolları, bağlantı yolları kurulacağı gerekçesiyle... <gülüyor> mezarlıkların olduğu yer mi? Evet. E5'in yani köprüye uzandığı nokta. Evet. Yani Kamondo Anıt Mezarının, Yahudi mezarlığının altı evet. oluyor. <gülüyor> 1990 evet. 69'da 1969'da İstimlak <gülüyor> kararı çıkıyor. Çok büyük bir arazi aslında tabii orası. <gülüyor> hem yetimhanenin olduğu bina hem de yetimhaneye bağlı yetimhanenin mülkleri etrafında varmış ve İstimlak sonucu tüm bunlar yıkılıyor. Biz bunları haritada gösterdiğim zaman aslında şunu gördük. Geçen yolda bile bir zorlama var. Aslında yol çok da düz gitmiyor. Sanki böyle kasıtlı bir şekilde... Oradaki yetimhane ve mülklerinin oradan geçirilmiş gibi bir izlenim ediniyor insan. Haritada gördüğü zaman. Ve hani kentsel dönüşümün bu kadar gündemde olduğu bu dönemde aslında bunun tartışılması gerekiyor. Sonuçta çok önemli bir sosyal hizmet veren bir kurumu yıkmak şart mı? Hani o dönem <gülüyor> yıkılmış maalesef bari günümüzde bu tür kaygılar göz önünde bulundurulsun diye bu örneği mesela kitabımıza paylaştık. İki tane şey var aslında bir tanesi bu tabi e 1 e, Karayolu Haliç bağlantısı sırasında büyük bir Yahudi mezarlığı yani İstanbul'da en büyük Yahudi mezarlığı yok edildi. 25 bin e, kişinin yaşadığı bir semt çünkü Haske o tarihte küçücük bir bölüm kaldı ama hani büyük bir bölümü de onun aynı zamanda sadece yol geçmekle kalmadı. İşgal edildi işte bir köşesinde cami yapıldı bir köşesinde çöp kamyonları kondu bunlar da yeni oldu. Yani çok eski tarihlerde olmadı. Herkesin gözünün önünde bunlar adım adım oluyor. Ama bir taraftan da bu kamulaştırma bedeli ödememek için bir başka formül daha var. O da orman arazisi ilan etmek. Hı. Mesela orman arazisi ilan edildiği zaman kamulaştırma bedeli ödenmiyor. Burası zaten ormanda siz işgal ettiniz manasına geliyor. Bazı yerlerde de öyle yapılmış. Mesela Büyükada'da falan kamulaştırma yerine e, ...yıkılmış bir dolu yapı vardır. Bunlar hep orman arasının içine yapıldı diye. Ama Rum mülkleridir onlar da mesela. Tabii mezarlıklar... ...başlı başına bir konu zaten. Hani e, Eski mezarlıklar... E, ...kanunun kapsamında aslında mezarlıklar... ...daha öncesinde belediyenin mülkiyetindeydi. Bu 2011'de e, çıkan... ...kanunun hükmünde kararname kapsamında azınlık vakıflarına ait olması gereken mezarlıklar vakıfları adına tescil edilmeye başlandı. Ama tabii bu biraz geç kalınmış bir adım oldu. Çünkü çoğu mezarlık hani mezarlık vasfını kaybetmiş durumda şu anda. Mezarlıklarda sorunlu bir durum. Evet ben Büyükdere'de mesela bir mezarlığı göz göre göre nasıl yok olduğunu 10 sene içinde gördüm. Yani daha önce bayağı duvarlarıyla, demir parmaklıklarıyla var olan bir mezarlık. ...adım adım yok oldu. Yani şehir oraya doğru genişledi, içine gecikondular yapıldı, şunlar oldu, buna eridi gitti yani. Aynı şey tabii Hasköy'deki mezarlıkta da geçerli. Peki örnekler hakkında bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Tabii şu anda aslında insanların dikkatini yöneltmesi gereken önemli bir konu... ...Ortaköy'de bulunan Andonyan Ermeni Katolik Manastırı binası... Ortaköy'deki bu e, tarihi manastır binası şu anda e, rant kurbanı olma tehlikesiyle karşı karşıya. E, Ortaköy'de sahilde mi yoksa iç, iç, iç kısmında? İç kısımda. İç kısımda, evet. Büyük bir yapı zanneder. Evet, birinci derece tarihi eser olarak tescil edilmiş durumda. Genişte bir bahçesi var ve asırlık e, ağaçlar da bulunuyor bahçesinde ve bu ağaçlar da aslında tescilli. Hani aslında e, normal koşullarda burada e, hiçbir şekilde hani bir inşaatın e, yapılması mümkün olmamalı. Ee, el konma sonucu e, bu manastır binası mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün e, mülkiyetine geçmiş durumda. E, ve bildiğimiz kadarıyla e, 49 yıllığına bir özel şirkete e, bu manastır binası kiraya verilmiş durumda. Ve e, bu binada otel yapılacağına dair ciddi hani duyumlar aldık. E, hem el konuluyor. Bari hani e, genel toplumun kültürüne ee, kültürel mirasa katkı sunacak şekilde kullanılmasının yönünde atın, adımlar atılsa. Keşke bu bina restore edilse bir kütüphane olarak kullanılsa ya da herkes... Hastane olsa, okul evet. olsa falan Aynen. diyorsunuz. <gülüyor> Bunu ben çok defa duydum ama bu vakıf e, bu e, cemaat adına değil. Bu dileği getirenler çoğu hiç olmazsa sinagogumuz e, şey olmasın diyorlar. Mesela ne bileyim e, bilardo e, şeyi e, salonu olmasın. Bunu istiyorlar. Ama hastane olarak kullanabilirsiniz diyorlar falan. Şimdi siz de bunu mu kastediyorsunuz? Yani e, cemaate iadesi söz konusu olmadan e, birilerine çünkü 49 yılına kiralanmış. Ben biliyorum bu vakıflar yasasındaki değişiklik olduğunda hala e, ihaleye çıkılıyordu. E, yani kiralama ihalelerine çıkılıyordu. Gönül ister e, vakfına iade edilsin ve vakıf bunu en doğru şekilde değerlendirsin e, toplumun ihtiyaçları yönünde. Ama hani iade edilmeyecekse dahi e, yine de e, toplumun e, ortak kullanımı için e, hizmet versin. Yani hiç değilse <gülüyor> otel olmasın. <gülüyor> evet. Yani özel bir şirkete devredilmesin yani hakikaten. Evet. E, Ortaköy de bugün hani e, oradaki böyle bir kültür merkezi falan olarak kullanılması da harika olur. yani <gülüyor> Ama işte burada temel bir sorun var. Aslında sadece azınlık mülklerinde değil. Yani buralar tamam kamu alan hüviyetinde hizmet vermiş bugüne kadar. Okul, manastır, yetimhane, kilise. Şimdi bugün hem işlevsiz kalmaları nedeniyle hem de özel alanda olmaları nedeniyle çünkü bunları yaşatmak için vatandaşların kendi cebinden para harcaması gerekiyor. Ancak bir hayırsever gelirse onu bir kültür merkezine çevirebiliyor. Yoksa ticari şey baskı çok ağır piyasa koşullarına göre dönüşüyor. Yani ben öyle çok yapı gördüm. E çünkü gelir getirmekten başka amaç da kalmıyor. Niçin yapıyorsunuz bunu? E, mülkümüzü korumak için. Gelir getirsin diye. Hatta imar haklarını takip etmek de öyle. Yani bir yerde bir diyelim eski bir yapı var. Onun yerine bir iş hanı dikelim, bir alışveriş merkezi yapalım ya da bir otel yapalım, bir kompleks yapalım dendiği zaman. O zaman amaç nedir? Yani bütün şehirde araziler değerlendi. Biz azınlıklar olarak bu imar durumundan yararlanmamış oluyoruz. Bastırılmış oluyor buradaki haklarımız. İstanbul'un en değerli yerinde bir mülkümüz var ve bunu yapamıyoruz. O zaman yaptığımız zaman da bir tür e, hak e, şeyini e, elde etme mücadelesi bu. Ama bir taraftan da bir yok olma biçimi. Çünkü kamu sağlandan bir anda özel alana geçiyor. İşte diyelim ki bir kâr ortaklığı Şek, modeli şeklinde yapıldığı takdirde zaten yönetim de başkalarına ile geçmiş oluyor. Dolayısıyla burada ciddi bir e, kamusal e, fi, şeyin güncellenmesi problemi var. Yani bunu eski modelle yapmak mümkün değil. Ama öte yandan yani, azınlık vakıflarına ve azınlık toplumlarına da e, sorumluluk düşüyor. Hani mülkler iade ediliyor. Bu mülkler nasıl değerlendirilmeli? Bu önemli. Hani hem toplumlarına sosyal ve kültürel İhtiyaçları belirlenmeli ve bu vakıf mülkleri bu ihtiyaçları karşılamak yönünde aslında değerlendirilmeli. Şöyle örneklerle de karşılaşıyoruz. Ermeni mezarlığı ait olduğu vakıf tarafından site inşasına açılıyor. Yani böyle örnekler de var karşımızda. Yani yeni bir mülkiyet sahibi tarafından mı yapılıyor bu? Yoksa vakıf tarafından mı yapılıyor? Vakıfa bağlı olan mezarlık evet. vakıf tarafından mezarlık değilmiş diye gösterilerek orada çok büyük ve lüks bir sitenin açılmasına sebep oluyor. Bunu da aslında yasallaştırma gerekçesi olarak da aslında şeylere mahkemedeki yazışmalara baktığımız zaman inşaatı yürütecek şirkette şey diyor biz orayı aslında... E, kamu yararına kullanacağız. Yeşil park olacak, e, alışveriş merkezi de olacak, topluma açık. Evet böyle topluma açık küçük bir yeşil alan var <gülüyor> ama geri kalanı lüks bir alışveriş merkezi ve lüks sitelerden oluşuyor. E, etrafı büyük ihtimalle jiletli tellerle çevrili hı -hı, olacak. Hı -hı. Başka hı -hı. türlü site olmuyor artık. Telsiz hani, siteye site denmiyor. E, bir mezarlığın böyle bir yapıya dönüşmesine sebep olan e, vicdan da maalesef sorgulanmalı. Evet ama işte bu işin bir de fragmantı olmuş bir hali var. Tamamen yani tek tek e, özel mülk gibi vakıflara bölünmüş durumda. Oysa ki bu bir kamu alanı. Hastaneler nispeten daha iyi durumda çalışıyor çünkü işlevi var. Ama gelir getirici mülkler olsun. İşte bugün işlevsiz kalmış olan mülkler burada bir işlev değişikliği olmak zorunda. Hastanelerde problem yok. Çalışan okullarda belki problem yok ama hem azalan nüfus nedeniyle hem de günümüzün şartları nedeniyle bir takım değişiklikler olacak. Önemli olan bu nasıl yönetilecek? Çünkü özel alandaki bir yönetim sadece piyasa mantığıyla çalışır. Yani buradan nasıl gelir elde edebilirim? Ama kamusal bir mantık, e, burayı işte kültür mirasının korunması diye bakabilir, gençlerin yeni şeylere, deneyimlere kavuşması için bir e, eğitim alanı olarak bakabilir, bir güncel sanat alanı olarak bakabilir. ve Şimdi mesela bu Galata Rum Okulu'nda işte bir takım ...denemeler yapıyorum, topluluğu burada... ...aslında burayı bir kamu mülkü olarak... ...korumaya çalışıyor fakat öğrencileri yok. O nedenle şimdilik geçici... ...etkinliklerle kullanım performansını... ...yapının güncellemeye çalışıyor. Ama bir taraftan da daha uzun vadeli... ...bakınca tabii burada gelecekten... ...olacak. Gene belki esnek bir model içinde... ...çeşitli proje ortaklıklarıyla... ...yürüyebilir çünkü bir bütçe yok. Bütçesi yok. Dolayısıyla... Gene esnek bir modelle işleyebilir ama bir taraftan da belki bir bütçe bulunabilir. Belki bir hayırsever gelir ve burada bir İstanbul tarihiyle ilgili bir şey yapabilirim. Ya da işte araştırma merkezi yapalım. Şimdi mesela Büyükada'daki itimane için böyle bir fikir ortaya atıldı. Çevre ve Kültür Enstitüsü gibi bir kurumlaşma. Belki üniversiteler için şey olabilir. Yani yeni alanlar açılabilir. Çünkü üniversiteler için bu okullar aslında okul statüsünde mesela Rum Merkez Lisesi olsun başka okullar aslında ama tabii burada e, topluluğun kendi amaçlarına göre yönetilmesi önemli ve bu amaç nasıl belirlenecek bu da çok ciddi bir sorun biraz da çok pardon biraz da şanssız bir devre ne, nereden <gülüyor> şanssız diyorum Avrupa'nın krizde olması yani Avrupa Birliği fonların mesela bu tür e, şeylerde kullanılabilirdi onu da şöyle yani mesela Batı Trakya'daki e, bir sürü e, Osmanlı e, eserleri inanılmaz bir Arpa şekilde restore edilmiş. Evet, Acayip güzel. Yani hani her yere evet. gidiyorsunuz ve inanamıyorsunuz. O kadar düzgün restorasyonlar var ki. Ama mesela e, maalesef şu anda hani böyle bir fon yani orada da fonlar Burada Yunanistan'da da kam, kam, sanırım bayağı bir harcandı. Kam, kamu bütçesi diyebiliriz buna <gülüyor> yani da. Avrupa Birliği'nin fonlarına da çünkü bunlar özel e, şeylerle yapılamaz. özel fonlarla yapılamaz. Sadece hayırseverlik mekanizmasıyla yönetilebilir mi bütün kültürel miras? Bu mümkün değil. Dolayısıyla kamunun desteklemesi lazım aslında. Dediğiniz gibi zaten azınlık vakıflarının hayırseverlerin bir ya da iki tane hayırseverin maddi desteğiyle yürümesi çok da sağlıklı ve sürdürülebilir bir yöntem. Yani aslında azınlık vakıflarının İlk oluşum yapısına baktığınız zaman kendilerini sürdürebiliyor olmaları lazım. Çünkü zaten bağış yoluyla ya da satın alma yoluyla mülk edinmişler. Ve bu mülklerden gelecek gelirlerle işte kilise, okul ve e, hastanelerini aslında sürdürebilirler faaliyetlerine. Ama işte el konma sonucu çoğu mülkünü değerlendiremedi e, e, vakıflar. Biz kitabımıza şunu da vurguladık. Aslında zaten e, asıl derdimiz bizim çok mal ve mülk. Derdi olmadı çalışmayı yaparken maddi yönden ziyade bu insani boyutunu ortaya çıkardık. Hani mesela bir mülkü yaşlı bir kadın ölmeden önce bir okula vasiyet ediyorsa, bağışlıyorsa zaten vakfiyesinde, bağışında oradaki öğrencilerin ücretsiz olarak eğitim görmesi için bağışlıyorum diyor. Hani böyle e, bağışlar, vasiyetnameler varken vakıf yöneticilerinde aslında bu amaçları hatırlayarak ...mülklerini satmaması lazım mesela... ...değerlendirirken çoğu Azınlık Vakfı'nın... E, ...mülklerini sattığını görüyoruz biz... ...değerlendirme amacıyla... ...halbuki o e, mülkiyetinde de korumalı... ...o taşınmazları ve oradan gelecek... ...gelilerle asıl amaç... ...olan işte öğrencilerin... ...ücretsiz eğitim görmesi ya da... ...hastanelerde yaşlıların... ...ücretsiz sağlık hizmeti görmesi gibi... ...amaçlara hizmet etmesi lazım taşınmazları... ...isterseniz kısa bir müzik arası... ...verelim... Kim kaş yandan dinliyoruz? E, Komitas adlı e, CD'den Hoy Nazan. Evet Kim Kaşkaşan'da dinledik. Komidas'ın yaptığı derlemelerden tahmin ediyorum bir tanesi. Ee, şimdi programda e, Hrant Dink Vakfı'ndan e, Nora Mildanoğlu ile birlikteyiz. Bu 2012 Beyanname'si isimli kitabı konuşuyoruz. Ee, aynı zamanda da Aysin'i yolcu ettik. Aysim Paris'e doğru şu anda e, e, gitmekte. Onun için programın bu bölümünde artık iki kişiyiz. Ee, Nora bu şeyde e, şimdi son e, şey güncel e, duruma da biraz gelirsek e, bu vakıflar e, e, şeyinde yasasındaki değişiklikle birlikte sizin yaptığınız çalışma e, bir önem kazandı. Aslında bu çalışmanın sürekli yapılması lazımdı başından beri değil mi? Evet. Ee, 2011 Ağustos 2011'de çıkan kanun hükmünde kararname azınlık vakıflarının ülkeye sorunları ile ilgili kararname aslında projemizin tam da ortasına denk geldi. Ve e, projemizi e, Ermeni vakıfların gözünde biraz daha önemli kıldı e, sanırsam. E, hem başvurularındaki e, bilgi ihtiyaçlarını karşıladık hem de e, kendimizce yol gösterici olduk vakıf yöneticilerine. E, son çıkan kararnameyi biz e, kitabımızda da değerlendirdik. Kararname çoğu e, konuda çözüm yani Önemli bir adım oldu aslında. Daha önce çözülmemiş e, konulara el attı ama hala çözüm bekleyen konular kaldı açıkçası. E, en önemli konulardan bir tanesi e, üçüncü şahıslara geçen taşınmazlar. E, son çıkan kararname bu konuda e, kapsayıcı bir çözüm getirmedi. Kararname derken yasa hükmünde kararname mi kastediyorsun? Kanun hükmünde kararname. Kanun evet. hükmünde kararname Hı -hı. tamam. Evet. Bu kararnamede devlet şöyle bir ayrım yapmış durumda. Bir azınlık vakfının mülküne el konulduktan sonra hazine ya da vakıflar genel müdürlüğü gibi bir devlet kurumunun mülkiyetine geçip... ...daha sonra bu devlet kurumları tarafından üçüncü şahıslara satılmış olan bir grup taşınmaz var. Bir de mahkeme kararı sonrasında eski sahibine iade edilen taşınmazlar var. Mesela bunlardan bir tanesi Tuz Ermini çocuk kampı, devlet kurumlarından bir tanesinin mülkiyetine geçmeden... ...satışı gerçekleştiren kişiye bedelsiz olarak... ...iade edilmiş durumda. Yani eski sahibine arazinin... Evet. ...daha inşaat şey yapılmadan önce... ...kamp yapılmadan Hı -hı. önceki ilk sahibine... Arabine ...iade edildi. Evet. Şimdi e, kararname bu ayrımı... için yapıyor. Devlet diyor ki... ...hiçbir noktada benim kurumlarımdan... ...bir tanesinin mülkiyetine geçmediyse... E, ...devlet bir kar sağlamamıştır. O yüzden bununla ilgili ben... ...hiçbir tazminat öngörmüyorum. Hı -hı. Yani... Yani böylece bir girdisi olmadı. Eski mülk sahibine iade edildi. Peki burada parası da mı iade edildi o sırada? Eski sahibi de aldı parayı geri mi vermiş oluyor? Eski sahibi hem satıştan elde ettiği kazancı cebine koymuş oluyor... ...hem bir de mülkünü geri almış oluyor tekrar. Bu kabul edilebilir bir şey mi acaba? Tuzlu Ermiye Ticari. Çocuk Kampı'nda bunu yani. çok acı bir şekilde görüyoruz. Böyle Özel en hukuk iyi alanında gibi. ben böyle bir şey duymadım şimdiye kadar. İşte bu, bu konuda evet. kararname mesela çözüm getirmedi. Diğer bir konu mazmut vakıf meselesi. Mazmut vakıf denilince neyi kastediyoruz aslında? Ya nüfusu kalmadığı gerekçesiyle ya da amacını yerine getiremediği gerekçesiyle bazı vakıflar çoğu da zaten bunların Anadolu'da ama İstanbul'da da bazıları mevcut. Mazbut vakıf statüsüne alınıyor. Nedir bu? Bunların yönetimi ve bu vakıflara ait mülklerin denetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrediliyor. Anadolu'daki vakıfların böyle bir şey var mı hakkı? Yani ben şimdi birdenbire kafamda... Büyük bir şey canlandı. E, muazzam bir şey o zaman yani bütün Anadolu'da çok da Hristiyan nüfus kalmadığını düşünürsek. Evet, Anadolu'daki mazmut vakıfların e, sayısını net olarak bilemiyoruz. Biz çalışmamız kapsamında e, bilgi edinme yasası kapsamında e, vakıflar genel müdürlüğünden mazmut vakıflarla ilgili bilgi edinmek istedik ama e, bilgi edinemedik açıkçası. Ne Anadolu'dakilerle ilgili ne İstanbul'dakilerle ilgili bu uygulamaya örnek mesela İstanbul'da böyle bir örneği paylaştık kitabımızda. Kasımpaşa'da Surpagop Ermeni e, Kilisesi ve bu kilisenin bağlı olduğu vakfa bağlı bir de Mesropayam Ermeni Okulu mevcutmuş. E, 1900'lü yılların başında yangın geçiriyor kilise ve okul e, yok oluyor. E, ama tabii bu vakfa ait e, Kasımpaşa'da mülklerde söz konusu. Bu vakıf daha sonra mazmut vakıf statüsüne alıyor Nasıl olsa kilisesi ve okulu yok. Amacını yerine getiremiyor. O zaman tüm mülkler ve vakfın yönetimi vakıflar genel müdürlüğüne gitsin. Bugün Kasımpaşa'ya gittiğim zaman, bu eski kilisenin olduğu yerin etrafına baktığım zaman pek çok gece konduyla karşılaşıyoruz. Çünkü hem bu Taşınmazların olduğu yerler mülkiyet sorunu olduğu için hem de kilisenin eskiden orada olmasından dolayı bölgenin tarihi eser bölgesi olmasından dolayı bölge imara açık değil. Orada tek katlı ya da iki katlı gece komzularla karşılaşıyoruz. Aslında hani yapı olarak bile kentsel yapı olarak Kasımpaşa'ya baktığımız zaman bile oradaki mazmut vakıf statüsüne giren bir vakfın oraya yansımasını görebiliyoruz olumsuz yansımasını. Evet, mesela şimdi burada tabi insan aklına hemen şu soru geliyor. yani Bu kararname diyelim ki bu hakkı tanıdığına göre iadesini e, tanıdığı halde e, diyelim binaya el konmuş geçmişte. O zaman bu vakıf var olamaz ki. Ne yapacak? Olmayan bir okulu, olmayan bir yetimhaneyi nasıl yönetsin? Elinden alınmış bir şey. O zaman vakıf kalmayınca kim başvuru yapacak? Mülkün iadesi için ya da mülk iade edilecekse hangi vakfa verilecek. Şöyle bir e, ayrım yapmak önemli. Vakıflardan ve e, binalardan taşınmazlardan bahsederken şöyle bir ayrım yapmak lazım. Hayrat ve akar. E, kilise, okul, manastır gibi binalar, hayır hizmeti verdiği için hayrattır. Öte yandan ama bir arsadır, bir apartmandır ya da bir dairedir. Bunlar gelir getiren akarlardır. Aslında e, Şunun örneği pek de yok aslında hani kilise binasına ya da okul binasına el konulma örneği yok ama akarlara el konulmuş durumda hani bir e, kilise vakfının 10 e, tane akarı olabilir ve bu akarlardan 5'ine el konulmuş olabilir o yüzden aslında vakıf 5 e, tane taşınmazına el konulsa bile akarına el konulsa bile varlığını sürdürebiliyor ama tersi de söz konusu tersi de e, Kasım örneğinde evet. gördük kilise evet. ve okul yok olduğu için e, varlığı son buluyor. E, o zaman peki bu durumda nasıl çözüm buluyorlar yani ben tabii siz de biliyorsunuz diye söylemiyorum sadece e, soru aklıma geldi. Çözüm için. E, getirilmemiş çözüm ama biliyorsun. bizim aklımıza gelen önerilerden bir tanesi e, söz konusu e, Mazmut vakıfları ait olan taşınmazların e, ait hizmet vermesi gereken, tarafından kullanılması gereken toplumlara iade edilmesi. Toplumlara. Ben de işte bu şeyi açmak istiyordum. Hı -hı. O zaman bir kamu kişiliği tarif etmemiz gerekiyor. yani Patrikhanenin mesela bir kamu tüzel kişiliği yok. yok. Bir vakıf üzerinden, hala Hı -hı. özel alanda. Dolayısıyla yetimhanede iade edilirken benzer bir şey yaşandı. Buna bir çare bulmak gerekiyor. Çünkü o zaman tek tek özel vakıfların mülkü değil bu aslında, kamu mülkü. Hı -hı. Dolayısıyla sivil toplumun kamu alanında yer alması gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk defa karşılaştığı bir anayasal konuyla karşı karşıyayız. Bugüne kadar şey demek kamu alanı demek biraz resmi toplum alanıydı ve burada e, sivil toplumun yeri yoktu. <gülüyor> sivil toplum sadece özel alanda yer alıyordu. Oysa ki şimdi kamusal işleyiş üzerinde söz sahibi olup kendi kamusal alanını hatta tanımlayabilme meselesi ortaya çıkıyor eğer şeye gidersek bu biraz Osmanlı hukukuna da benziyor ama aynı zamanda da tabii yeniden şey yapılması gereken güncellenmesi gereken bir kamusallık anlayışı bu. Mesela Avrupa Birliği şeyinde ülkelerinde sivil toplum kuruluşlarının böyle paylaştığı kamusal alanlar var. O konuda kamusal yetkilerle donanmış bir alan tanınıyor ve buraya sivil toplum katılabiliyor. Türkiye'de henüz daha bu ...şey e, tam açıklığa kavuşmuş değil bu... ...kamu alanı, modeli. Türkiye'de böyle bir sürecin başlayabilmesi için... E, ...belki de daha önce... ...azınlık e, vakıfların kendilerini ...sivil toplum kuruluşu olarak... ...nitelendirmeye başlaması gerekiyor. Aslında pek de... E, ...böyle bir zihniyet maalesef çoğu e, vakıf yönetiminde yok... Ee, vakıf yöneticilerin e, hepsi gönüllülük esasına dayanarak aslında görevlerini yerine getiriyor. Ee, çoğu haftada bir gün ya da en fazla iki gün bir araya gelerek e, kısıtlı imkanlarla vakıflarının yönetmeye çalışıyor. Ee, böyle bir... E, bu resmi alan tanımının tam da tarifi budur <gülüyor> <gülüyor> çünkü o zaman şeydir yani sivil toplum o işte gönüllü kişidir <gülüyor> halbuki ciddi bir kamu alanıdır yani sivil toplum. Evet böyle bir çalışma düzeninde vakıflar kendilerini sivil toplum kuruluşu olarak nitelendirip o, o yönde projeler geliştirip o yönde çalışmalarını yürütecek şansı bulmuş durumda değil. Ee, aynı şekilde bu sivil toplum kuruluşu olarak kendilerini görmemeleri hak arayışlarını da aslında etkilemiş durumda. Hem e, Ermeni toplumun sorunlarını paylaşmadaki çekincelerinden de kaynaklanıyor bu. Ama aynı zamanda e, bir sivil toplum kuruluşu olarak görmedikleri için kendileri belki de bunca yıldır bu ayrımcı politikalar sonucu e, kaybettikleri mülklerle ilgili hak arayışı gerçekleştirmemişler. Aslında biraz bu resmi kamu alanı tanımı e, sivil toplumu da e, sadece özel alana itiyor ve hatta e, değerlere bakışı da biraz e, sadece işte gelir e, temelli yani çünkü ayakta tutmak gerekiyor diyelim okulu onun için... Gelir akar temin etmek lazım. Kiraya vermek lazım. ya Genellikle de işte vakıf mülkü falan deyince de kiralar eskiden çok düşük tutulurdu. İşte neredeyse satın almış gibi olurdu insanlar işgal ediyorlardı. Hatta şey de bir ara dağıtılıyordu bu mülkler. Yani asıl tabii biz kamu mülklerinden söz ediyoruz. Ama aslında özel mülklerin çoğu yani şahıslara ait olan mülklerin çok büyük bir bölümü el değiştirdi bu süreçte. Bugün de tabii şeyin başına özel ismini koymak beni hala şaşırtır. Yani özel falanca lisesi özelliği ki bu. Yani bu bir şey değil ki hani keramaçlı bir kurum değil ki. Neredeyse kilisenin başına bile özel falanca kilisesi denmesi gerekecek bu durumda. Halbuki bunların hiçbiri özel kurumlar değil bunların hepsi kamusal nitelikli kurumlar. Dolayısıyla şimdi böyle bir problemle karşı karşıyayız aslında değil mi? Yani İstanbul'da bakarsak çünkü Anadolu ile ilgili şeyleri şu anda takip etme imkanımız yok. Belki siz daha iyi biliyorsunuz ama İstanbul'da bu sayeden ne olacak bu mülkler yani bu kamu mülkleri için bir cevap bulmak gerekiyor. Yani topluluklar nasıl bu mülkleri kendi gelecekteki şeylerine varoluşlarına hazırlayacaklar. Bunu için ciddi planlama yapmak görev gerekiyor. Görev düşüyor. işbirliği evet. içinde birbirleriyle iletişim halinde bir çalışma yürütmeleri lazım. Hani şöyle bir e, inanç var. Tüm azınlık vakıfları çok zengin. Hepsinin mülklerinin sayısı çok fazla diye. Halbuki hiç e, akara sahip olmayan mini vakıfları var. Öte yandan bazı vakıfların mülklerinin sayısı da gerçekten e, çok. Burada bir işbirliği yapmak lazım. Hani imkanı olan vakfın diğer vakfa yardım etmesi lazım. Ya da şöyle örnekler de var. Mesela el taşınması ile ilgili bir başvuru yapacak ya da mahkeme açacak bir vakıf. Ama o mahkeme masrafını karşılayacak bütçesi bile yok. Hani böyle durumlarda diğer vakıflara aslında görev düşüyor. Daha maddi olarak sıkıntıda olan vakıflara destek vermek konusunda. Evet. Tabii bu destek de sonuçta... Biraz keyfek eder bir şey yani ki isterlerse verebilirler ister istemezlerse vermezler bazen aralarında anlaşmazlıklar da oluyor. Oysa ki hani böyle yönetim planı hazırlamak meselesi bunun için bir master plan hazırlansa hani bir yönlendirici komite oluşturulup bütün bu farklı şeylere sahip olan kurumlar bunun içinde temsil edilebilir ama bir de icra organı olarak. E, ...mülkiyetleri değişmese bile... hani ...ortak bir bütçe yönetimi... ...karma bir bütçe yönetimi sağlanabilir... ...hatta burada demin Aysim'in söylediği gibi... ...kamu fonları da buna eklenebilir... ...ki eklenmeli... ...çünkü vergi ödüyor Ermeni topluluğu olsun... ...yani bütün sivil toplum vergi ödüyordu ...dolayısıyla yok efendim... ...biz bu verginin bir kısmını... ...yani e, şeye veririz... ...eğitim ve dini pratikler için... E, ...sadece Müslüman topluluğa verir... ...size şey yok çünkü burada çiftte haksızlık var. Yani sivil toplumdan hem vergi alınıyor ama bu hizmet olarak onlara geri dönmüyor. Dolayısıyla sizin aslında kamudan da destek almanız gerekiyor. Ee, bence çünkü vergi ödüyor. Tabii Topluk. sizin demin bahsettiğiniz Lozan'ın ilgili maddeleri 37. ve 44. maddeleri arasında zaten e, şu belirtilmiş. E, Türkiye Cumhuriyeti maddi ve manevi olarak aslında azınlık e, toplumların kurumlarına, kiliselerine, okullarına destek vermeyi, e, vermeyi söz veriyor aslında Lozan'da. Gerçi biz e, Lozan'ı çok da vurgulamak istemiyoruz. Hani eşit vatandaşlık vurgusu daha önemli ama şunu e, söylemek için dile getirdim. Ee, günümüzde mesela azınlık okullarında e, öğretmenlik yapan e, azınlık toplumuna mensup öğretmenlerin maaşları devlet tarafından verilmiyor. Mesela e, Türkçe, coğrafya, tarih, vatandaşlık gibi derslerin hocaları milli eğitim tarafından atandığı için maaşları devlet tarafından karşılanırken Ermenice öğreten ya da matematik ya da fen dersine Ermenice öğreten Ermeni hocaların maaşları devlet tarafından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmıyor. Çünkü onlar ideolojik dersler değil. Tarih, <gülüyor> sosyal alanda şey iş gören bir şey ama matematik değil. Bu çok ilginç bir ayrım tabii. E, tabii ki bu önemli bir ayrım evet. e, ve de hani devlet maddi ve manevi olarak bu kurumlara destek vermeye söz vermişken e, böyle bu tarz ihtiyaçları karşılamıyor. Zaten bu bir e, sorun. Öte yandan hani e, bu... E, karşılasaydı ne olurdu bir de onu düşünmek <gülüyor> lazım. Bazen insan ondan da korkuyor. Çünkü yani nasıl kontrol ettiğini... Devletin eğitim kurumlarını nasıl bir şey içinde yönettiğini görürseniz yani zihniyet geçmişte tam da bir anayasal kriz var burada. Yani Lozan'ın tabii ki tanımış olduğu vatandaşlık hakları aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına tanınması gerekir. Ayrımcılık yapılmaması gerekir. Herkesin aynı hakları ama Türkiye'de bu ayrımcılık aslında Lozan sayesinde de tersine e, bumerang gibi tersine gelip e, doğrudan doğruya sivil toplumu izole etmek için kullanılmış. Bu çok açık görülüyor. Ama Türkiye işte hep yeni bir dönemin şeyinde hep böyle bir kapıdan geçmek için falan bekliyormuş gibi insanlar umutlanıyor zaman zaman. Bu her zaman da olmuyor ama en azından gene <gülüyor> de böyle bir umudu taşımak lazım. Çünkü bu herkesin sadece Ermeni topluluğun değil bütün Türkiye sivil toplumunun meselesi. Ben şey olarak son olarak şeye getirmek istiyorum. Hani bu İstanbul Bienali konusu aslında bu açıdan da ilginç. Hem de mekan olarak da zaten Galata Rum Okulu'nu kullanıyor. Böylece de aynı zamanda fikir olarak ortaya koymuş olduğu çerçeveyi deneyimliyor. Mekan ölçeğinde de deneyimlemiş oluyor. Nedir bu? İşte bu kamusal alan fikrinin, geçmişteki bu ideolojik, çatışmacı kamusal alan fikrinin şey olan, öznerliklere açık olan, demin söz ettiğimiz gibi sivil toplum katılımına açık olan yeni bir kamusal alan fikrine doğru dönüşmesi. Bu açıdan bence bu Yasa çerçevesindeki kararname ile birlikte yapılan değişiklikle iade edilen mülkler bence pilot uygulama için şey teşkil edebilir. Yani bu konuda sizin yaptığınız çalışma için bizim dikkatimizi çekti. Siz çünkü buna yönelik bir adım atmış oldunuz. Ee, Sayeden böyle bir e, güncelleme meselesi, Hülya Erdemci'nin Bienal e, tanıtım toplantısında sunduğu gibi yani eski kamusal böyle her şeyi sabitleyen fonksiyon dediğiniz şey işte böyle ideolojik bir şey yukarıdan belirlenen merkezden falan değil. Doğrudan doraya enerjiyi sivil toplumdan alan sivil toplumun önünü açan iş yapmasını kolaylaştıran yeni bir kamu modeline geçilebilir mi aslında bu açıdan Hı -hı. da bir örnek teşkil ediyor gibi geliyor bana. Doğru bilmiyorum musunuz haklısınız. <gülüyor> bilmiyorum belki de sizin yaptığınız böylece bir öncü çalışma oldu bu Envanterin hazırlanması. Son olarak da isterseniz yani kısaca kaç tane kamu mülkünden söz ediyoruz ona da değinip programı kapatalım. Tabii çalışmamız kapsamında biz bu söz konusu 53 Ermeni Vakfı'na ait İstanbul'daki Ermeni Vakıfları'na ait 1328 adet taşınmaz tespit ettik. Bu vakıfların mülkiyetine geçmiş olan. Bu 1328 adet taşınmazın 661 tanesine değişik gerekçelerle el konulduğunu gördük. İster kamulaştırma olsun, ister üçüncü şahslara geçmiş olsun, belediyeye geçmiş, hazineye, vakıflar genel yarısına müdürlüğe. Yarısına el konmuş yani. %49.77'si. Yani evet. tam neredeyse yarısına, evet, evet. Yarısına el konulmuş. Özellikle 2002 yılına itibaren gerçekleştirilen yasal düzenlemeler kapsamında yapılan başvurular sonucu ve ayrıca vakıfların kendilerinin açtığı mahkemeler sonucu bu 661 taşınmazdan 143 tanesi iade edilmiş durumda. Bu sayı hani bugünlerde biraz artabilir. Sonuçta vakıflar meclisi... E Son dönem yapılan başvuruları hala değerlendiriyor. Birkaç tane daha taşınmaz iade edilebilir. Bir sene süre tanında ama değil mi? Şimdi şu anda mesela başvuru yapılamıyor Başvuru yapılamıyor. yapılamıyor. Ağustos 2012 itibariyle son buldu başvurular. Ağustos'ta bitmişti <gülüyor> 2012'de evet. Ama aslında sürmesi gerekir. Yani hukuki bir sürecin her zaman geri alınabilir e, tabii olması. Ama kısıtlaması konması evet. da zaten kararnaminin maalesef e, evet. olumsuz yanlarından bir tanesiydi. Tüm bu süreçler kapsamında dediğim gibi 143 tane taşınmaz iade edilmiş. Yani 661 taşınmaz içinden aslında çok az bir oran. Hani medyada duyuyoruz hani evet yasal düzenlemeler yapılıyor. Hep iyi bir gelişme olarak bu bahsediliyor. Çok doğru olumlu gelişmeler sonuçta iadeler başlamış durumda. Ama hala kat gereken uzun bir yol var. Evet. görüyoruz. E tabii bunların bir kısmı özel ülkede geçmiş oluyor, değil mi? E, bir kısmı satılmış. Tabii buna ilgili böyle. işte bazılarına tazminat öngörüyor kararname. tabii bu e, tazminat içinde rayiç bedellerinin belirlenmesi gerekiyor Vakıflar Meclisi tarafından. E, bu bedellerin belirlenmesi için de hani adil bedeller olmasını umuyoruz. Hani gerçekten bir taşımazın e, değerini yansıtması gerekiyor. Öte yandan kararname mesela geçmiş yıllara ait e, zararları tazmin etmiyor. Mesela 10 yıl boyunca vakfın mülkiyetinde değilse o vakıf 10 yıl boyunca o taşınmazın kira gelirinden mahrum kalmış mesela. Evet bu mülkün değerini aşan bir şey olabilir. Hı -hı. Yani bazen 10 yıllık e, bedel, kira bedeli tabii ki mülkün Hı -hı. şeyinden daha yüksek olabiliyor değerinden. E, sizin bu çalışmanızın e, şey e, iyi bir örnek teşkil ettiğini e, düşünüyorum. Belki de Diğer <gülüyor> sivil toplum şeyleri açısından, topluluklar açısından da e, örnek alınacaktır ve herhalde e, paylaşılıyordur. E, ama diğer taraftan da son derece e, ilginç bir alan e, bu kamusal e, alanların yeniden işlevlendirilmesini de içeriyor. İşte Galata Rum Okulu'nda geçtiğimiz haftalarda Hollanda Mimarlık İnstitüsü ile Venedik Bienniali'de imzalanan bir protokol... ...kapsamında açılış etkinliği olarak... ...gerçekleşti bu Venedik Bienalinde... Bu, ...bu protokolün... ...hazırlığı ve kamuoyuna tanıtılması... ...bu yeniden işlevlendirme temalı... ...aslında... ...bir çalışma yapıldı... ...orada da sadece mimari... ...projeler değil, mimari fikirler değil... ...ama aynı zamanda işte... Ee, semtle ilişkiler, İstanbul açısından getireceği yararlar, sivil toplumun bu konudaki istekleri ve amaçlarının daha iyi formüle edilmesi için bir tür profesyoneller ama bunlar tabii ki e, kar amacı gütmeyen bir organizasyon altında çalışarak e, sivil toplumla ilişki kurdular. Bu sayeden ilginç bir e, deneyimdi. Umarım sizin çalışmanız gibi çalışmalarla bu İstanbul için ve ülke için iyi bir başlangıç olur. Size Umarız. çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Programa katıldığınız için. Evet bugün Açık Radyo'da Metropolitika programında Nora Mildanoğlu'nu ağırladık. Kendisi 2012 Beyannamesi isimli kitap hakkında yapılan çalışma hakkında bizi bilgi verdi. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.